Kardeşlerim 80. soru sure, Abaseh Suresi <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Peygamber Ammanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve geri döndü. Resulüm onun halini sana kim bildirdi? Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Kendini sana muhtaç görmeyene gelince Sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve Allah'tan korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. Hayır. Şüphesiz bunlar, ayetler değerli ve güvenilir katiplerin elleriyle yazılıp tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sayfelere yazılı bir ölüttür Dileyen ondan öğüt alır. Kahrolasın insan. eder? Allah onu neden yarattı? Bir nutfeden, spermadan yarattı da ona şekil verdi. Sonra onu yolu kolaylaştırdı. Sonra onun canını aldı ve kahve soktu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir baksın. Şöyle ki, yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı, toprağı göz göz yardık da, ondan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.